Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kuzey Ormanları Savunması, ormanların Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı ilan edilmesi amacıyla kampanya başlattı. Kampanyanın tanıtılması amacıyla TUMOP Mimarlar Odası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Trakya, İstanbul ve Anadolu'nun su, nefes ve yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları'nın muhafaza ormanı ilan edilerek mutlak korumaya alınması, her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılması istendi. Savunma adına konuşan Seda İlhan sadece geçtiğimiz bir haftada ormanların altı ayrı mevkiine tahrip projeleri planlandığı haberlerinin basında yer aldığını veritti ve şunları ekledi. Eşsiz bir ekosistemler birliği olan Kuzey Ormanları Marmara bölgesinin en büyük ve en önemli yaşam kaynağıdır. Kuzey ormanları Marmara bölgesinin Karadeniz kıyı kuşağı boyunca batıda Isranca dağlarından doğuda Sakarya nehrine uzanan idari açıdan Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinin kuzey kısımlarını oluşturan ve bu illerin yerleşim alanları için yaşamsal önem taşıyan ekosistemler bütünüdür. Açıklamada Kuzey Ormanlarının zengin doğal varlıklarına ek olarak Neolitik dönemden bugüne uzanan yerleşim sürekliliği sonucunda orman köyleri, arkeolojik varlıklar, kaleler, köprüler, tarihi yollar, su kemerleri ve endüstri mirası yapılarıyla bir kültür varlığı olduğuna dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden girişimciler karbon tarımı ve toprağın sağlığını iyileştirmenin atmosferdeki karbonda büyük düşüşler sağlayabileceğini iddia ediyor. Buna göre karbon tarımı olarak bilinen bir teknik olan toprak sağlığını iyileştirme çalışmaları dünya atmosferindeki karbondioksitin altıda birini azaltabilir. Grup dünyadaki çiftçilerin toprak sağlığını iyileştirme ve korumaya yönelik toplu çabasının Atmosferdeki karbondioksiti 415 ppm'den daha yüksek olan mevcut seviyesinden milyonda 65 ppm kadar azaltabileceğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Çevre Girişimcileri Grubu kendisini hem ekonomi hem de çevre için akıllıca politikaları savunan ekonominin her sektöründen ulusal ve partisan olmayan bir iş liderleri, yatırımcılar ve profesyoneller grubu olarak nitelendiriyor. Ancak toprak karbon birikimine dikkat çekmenin yine de zihinleri emisyon kesintileri için daha karmaşık ve çoğu zaman daha riskli seçenekleriyle karşılaştırıldığında çoğunlukla ihmal edilen bir iklim çözümüne yönlendirebileceğini ifade ediyor. Karbon tarımının başarısı topraktaki mikropların aktivitesine bağlı. Fotosentez yoluyla bitkiler atmosferden çok miktarda karbondioksiti uzaklaştırır ve onu şekere dönüştürür. Bu şekerlerin %30'unu kök sistemleri tarafından büyük çeşitli mikrop popülasyonlarına, Toplamak ve beslemek için kullanır. Mikroplar toprağa karbon gömmekle sonuçlanan kökleri ve yaprakları üretme sürecinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Bitkilerin besin almasına, suyu tutmasına ve strese dayanmasına yardımcı olur bu mikroplar. Öldüklerinde ise toprakta çok miktarda karbon biriktirirler. Bilim insanları Florida'da Kaliforniya üzüm ve turunçgillerde yapılan denemelerde toprak karbon birikimini önemli ölçüde arttıran yeni bir mikrobik toprak katkı maddesi geliştirdi. Turunçgiller deneyinde bilim insanları bir dönümlük araziyi bir yıl boyunca 3 ila 4 kez işlemden geçirdikten sonra toprak karbonu %32 oranında artarak 4.3 tona yükseldi. Toprak seragazi emisyonları ise tüm bir yılda içten yanmalı motorları bir otomobil sürülerek üretilen karbondioksitin kaba eşdeğeri olarak kabul edilebilecek bir oranda yani 2,33 tona kadar da düştü. Kaliforniya'nın tarım arazisinin sadece %10'unda dönüm başına 4 ton karbon biriktirsek 4,3 milyon otomobili trafikten çekmekle eşdeğer olacak bir karbon azaltımı gerçekleştireceği söyleniyor. Antalya'daki Kalkan bölgesinde bulunan adalarda bilim insanları tarafından nadir ve hassas bir tür olarak değerlendirilen 18 çift adam artısı olduğu gözlendi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine adaptasyonu projesinin sağ çalışmaları yapıldı Burada doçent doktor Ortaç Onmuş, adam artısı nedeniyle bölgenin Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı olan Natura 2000 alanı ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Adam artılarının açık deniz kuşu olmaları nedeniyle istavrit ve kalamarla beslendiği saptandı. bölgedeki adalarda iki çift gökdoğan da gözlendi. Doçent doktor Ortaç Onmuş, Antalya kıyılarının denizel biyoçeşitlilik konusunda risk raporlarının hazırlanması için gerçekleştirilen Deniz araştırmasında ayrıca gümüş martılarının ürediği sıçan adasında martı kusmukları içinde çok miktarda zeytin çekirdeği tespit edildiğini kaydetti. Bilim insanları gümüş martıların balık stoklarının azalması nedeniyle zeytin yemeye başladığını belirledi. Bölgede toplam 450 çift gümüş martı sayıldı. İzmir'de Karaburun Belediyesi Yarımada'nın en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytinin, Üretiminin artması ve zeytinciliğin gelişmesi için bilimsel çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Türkiye ve Hollanda ortaklığıyla yürütülmekte olan İzmir ve Karabur'un döngüsel tasarım buluşmalarına ev sahipliği yapan Karabur'un belediyesi İnecik köyündeki zeytin okulunda çok sayıda akademisyen, öğrenci ve zeytincilikle uğraşan vatandaşları ağırladı. Zeytinciliği geliştirmeyi ve farkındalığı arttırmayı amaçlayan etkinliklere destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını Karaburun Belediye Başkanı Avukat İlkay Girgin Erdoğan ve herkese geldikleri için teşekkür etti ve zeytin ve üretimini teşvik etmek, ekoturizm çerçevesinde bu ürüne gerekli önemi vermek bizim en önemli görevlerimiz arasında dedi. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği